Bismillahirrahmanirrahim. Zahiri am olan ve hası da içine alan ayetler. Şimdi burada am has meselesine doğrudan girmiş gibi gözüküyor. Zaten bu ilk usulî anlamdaki ilk ortaya konulan kitap olduğu için bir belli bir sisteminin olmaması veya bugünkü elimizdeki usul kitapları gibi bir içeriği olmaması normal. Ama burada amın üç nevi vardır. Am lafızlar üç çeşittir. Bir, am olup kesin olarak am ifade eden lafızlar, umum, umumluk ifade eden lafızlar. İki, zahiri am olup husus ifade eden lafızlar üçüncüsü de mutlak âm yani âm mı has mı ne ifade ettiği hususunda ancak karinelerle bilgi edilen lafızlar bu şimdi zahiri âm olan ve hası da içine alan ayetler dedi Ayet verdi. Halbuki umumiyet lafızlarda olur. Lafızlar çünkü manaları taşıyan şeylerdir ya, vasıtalardır ya. Lafızlarda umumiyet olur, o manaya da etki eder. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Zümer Suresi, 39. Zümer Suresinin 62. ayeti. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o her şeye vekildir. Buradaki umumiyeti veren, ağımlığı veren her lafız, Küllü ve cemiyi bir lafzın başına geldiği zaman o am olur. Yine o şöyle buyur. 14. İbrahim suresinin 32. ayeti. O gökleri ve yeri yaratmıştır. Buradaki tabi Arapça lafzı metni vermemiş ama bu am, lafızların am olduğunun bilgisinden birisi de başına harfi tarif gelen çoğul isimlerdir. Burada gökler lafzı umum ifade ediyor. Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur. 11. Hut suresinin 6. ayetin yeryüzündeki her canlının rızkı rızkı Allah'a ait. Her canlının burada her lafzı geçti zammı, değil mi? E i̇şte bunlar am olan ayetlerdir. Bunlar da has, söz konusu değildir. Yani şimdi her şeyin yaratıcısı Allah'tır ve o şeye vekildir dediği zaman bunun am an, anlamından başka bir anlama gelme ihtimali var. Allah'ın yaratmadığı bir şey olabilir mi? olamaz mana olarak da gökleri ve yeri yaratan odur başka kimsenin yaratma ihtimali var gökleri ve yeri yok yeryüzündeki her canlının rızkı Allah'a aittir Allah'tan başkası rızık verici olabilir zaten mana olarak da amdır yani geneldir her şeyi yaratan her şeyin rızkını veren Allah'tır şafi var ki gök yeryüzü canlı ağaç ve diğer varlıkların hepsini Allah yaratmıştır her canlının rızkı da Allah'a aittir o bunların duracakları ve korunacakları yerleri de bilir Allah şöyle buyurmuştur 9. Tövbe suresinin 120. ayeti. Gerek medinelerin, gerekse onların çevrelerindeki bedevilerin Resulullah'tan geri kalmaları ve kendilerini düşünerek ondan yüz çevirmeleri olmaz. Şimdi bu ayette Zahiri an. Medine'lilerin dedi. Medine'lilerin hangisinin, hangi Medine'lilerin? Medine'de bu ayetin bağlı olduğu yere baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu ayet savaşla ilgili bir ayet. Yani Medine'lilerin Ehlül Medine diye ayette geçer ve Medine'nin çevresindeki köylerde yaşayan Bedevilerin Resulullah'tan geri kalmalar. Şimdi biz bu Medine'liler ifadesi Umum ifade etse de, Medine'de yaşayan herkesi kapsıyor olsa da, hepsinin olmadığını biliyoruz. Veya Bedeviler lafzı umum ifade etse de hepsinin olmadığını biliyoruz. Aklen de biliyoruz. Niye? Çünkü herkes savaşa katılmıyor. Savaşa katılanlar belli. Medine'de kim savaşa katılıyorsa onların Resulullah'tan geri kalması. Bu yakışık almaz Ve kendilerini düşünerek e, Resulullah'tan yüz çevirmeleri diye çevirmiş. Bu e, şöyle ayetin metni Arapça metni aklıma gelmedi ama biz bunu şöyle çeviriyoruz. Kendi canlarını Resulullah'a tercih etmeleri. Yakışık kalmaz. Çünkü Resulullah savaş ortamında olacak. O savaş ortamındayken kendilerini düşünerek geri kalmaları ama kimin bunlar? Medine'lilerin hepsi mi? Lafız a. Ehlül Medine ve Bedeviler Medine'deki Bedeviler. Bu Bedevilerin ve Medine'lilerin hepsi mi? Hayır. Savaşa katılanlar. Dolayısıyla burada umum ifade ediyor ayet ama kasıt nedir? Husustur. Husus, özellik var. Yani ö, ö, özelleştirme söz konusu. Medine'lilerin tamamı değil. Medine'nin savaşa katılanları. Şimdi bu ayette önceki ayetler gibi ağamdır. Ancak bununla cihada gücü yetenler kastedilmiştir. Oysa cihada gücü yetsin veya yetmesin. Onlardan hiçbirinin kendini düşünerek. Devam Yüz çevirmek hakkı yoktur İşte bu ayette hem onun hem de hüfsuz söz konusudur. Ayeti savaş bağlamında ele aldığın zaman cihada gücü yetenler ama savaş bağlamı olmaksızın ele aldığın zaman hiçbir kimsenin Rasulullah'ı kendi nefsini Rasulullah'a tercih etmesini yakışık almayacağını gibi bir genelliği de var. Allah Nisa suresi 75. ayette şöyle buyurur: Erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan aciz olanlar, Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu kasaba kar derler buyurmuştur. Allah'ın şu sözü de böyledir ki. 18. Kehf suresi 77. ayet. Nihayet İkisi yani Musa ve arkadaşı bir kasaba halkına gelip onlardan yiyecek istediler. Onlar da o iki kişiyi misafir etmekten kaçındılar. Bu ayette de Musa ve arkadaşının kasaba halkının hepsinden yiyecek istemediklerine delalet vardı. Çünkü onlar kasabadan yiyecek istedi diyor ayet. Ama kasaba canlı bir şey değil. Kasaba ile kastedilen ağam bir lafız ama kasabayla kastedilen kasabada yaşayan insanlar ve kasabada yaşayan insanlar kastediliyor ama Musa ve arkadaşı bütün Kasabada olanları tek tek gezmedi. Birinden, ikisinden, üçünden, beşinden istedi. Biz bunu akden çıkarıyoruz. Bu ayette hüsus ifade etmesi bakımından önceki ikinci iki ayet gibidir. Yani lafız olarak an ama mana olarak has. Bu ayette olduğu gibi halkı zalim olan kasaba. Ayetinde de husus söz Halkın tamamı zalim değil ama halkının içerisinde zalimler var. Çünkü bütün kasaba halkı zalim değildir. Orada da Müslümanlar da vardır. Fakat onlar azınlıkta ve zalimler çoğunlukta ediler. Kur'an'da bunların benzerleri çoktur. Biz sadece bunlarla yetindik. Sünnette de bunların benzerleri vardır. Yeri gelince onlardan da söz edilecektir. Şimdi zahiri am olan ve hem umen hem de husus ifade eden ayetler. Şimdi niye ayetlere girdik? man Kerim mi anlayacağız biz? Ne dediğini anlayacağız, hükmünü çıkaracağız. Eğer Kur'an'daki yer alan ayetlerde ne dediğini biz anlamazsak nasıl hüküm çıkarabiliriz? O zaman bizim temel malzememiz nedir? Ayetlerdir yani. Zahiri am olan ve hem umum hem de hücüs ifade eden ayetler. Yüce Allah 49. Hücürat Suresinin 13. ayetinde biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışıp Bilişesiniz diye. Kabile ve milletlere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en şerefliniz, en muttaki olanınızdır. Yine Yüce Allah 2. Bakara Suresi 183-184. Ayette Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Umluyor ki sakınırsınız. Oruç, günlerde farz kılınmıştır. Biriniz hasta veya yolcu olursa tutmadığı günler kadar başka günlerde tutabilir buyurmuştur. Yani yine Yüce Allah Nisa suresi yüzüncü ayette namaz müminlere belli vakitlerde farz kılınmıştır buyurmuştur. Bu ayetlerde umum ve husus bulunduğu oradan açıkça anlaşılmaktadır. Yani ayetleri okuduğumuz zaman biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ifadesinde ne var? Bütün insanların bir erkek ve bir dişiden yaratıldığı anlamında bir umumiyet var. Ama bir erkek ve bir dişi nedir? Hufustur. Yani kimdir onlar? Belli olan şahıslardır. Veya sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizden de farz kılındığı umulur ki sakınırsınız belli günlerde farz kılındı. Orucun her Ramazan geldiğinde farz olduğunu biliyoruz. Ama o belli günlerin Ramazan olduğu anlamında hususiyet var. Belli günler ifadesinde umumiyet var. Hangi günler? O belli değil. Burada hususiyet nedir? Ramazan günleri olduğunu biz biliyoruz ama değil mi? Baya namaz müminlere belli vakitlerde farz kılındı. Kendisine mümin dediğimiz bütün insanlar bunun içerisinde mi? Mümin olan herkese belli vakitlerde namaz farz mı? Ama müminlerden hangilerine farz? Mükellef olanlarına değil mi? Yani müminlerin çocukları, müminlerin içerisinde yaşayan deliller, efendim bunlara farz mı? Değil. Orada da var? Hususiyet var yani. Bu ayet e, bu ayetlerde umum ve husus bulunduğu Kur'an'dan açıkça anlaşılmaktadır. Hem husus yönü var hemen anlamıyorum. Şimdi e, biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışıp bilişesiniz diye kabile ve milletlere ayırdık ayetinde umum böyledir. Hazreti Peygamber zamanında ondan önce ve sonra bu söze muhatap olanların hepsi bir erkek ve bir dişiden yaratılmıştır ve hepsi de kabile ve milletlere ayrılmıştır. Burada ne var? Umumiyet var. Bütün insanlar bir erkek ve dişiden Allah katında en şerefliniz, en muttaki olanınızdır. Ayeti de bu ifadedir. Çünkü Allah katında e, insanların hepsinin bir şerefi var ama en şereflisi var. Hepsi şerefli. Ama en şereflisi hangisi? Muttaki olanlar. Onu da hüsusi hale kıldı yani. Çünkü takva ancak onu idrak eden ve ergin insanlardan ona ehil olan kimseler içindir. Tabi bir de mükellefiyet açısından sınırlandırdı. Yani müttaki olmak çocukların ve delillerin mükellefiyet çağında olmayanların yapabileceği bir şey mi? Ancak ehil olacak ondan sonra da müttaki olacak. İnsanların dışında kalan canlı yaratıklar aklı yerinde olmayan kimseler erginlik çağına gelmeyen ve takvanın ne olduğunu kavrayamayan çocuklar burada söz konusu değildir. Ne oldu? Tahsise uğradı umum lafız. Buna göre takva sıfatıyla ve yazıtlığıyla ancak onu idrak eden ve ona ehil olanlar ya da takvaya ters davranışlarda bulunup ona ehil olmayanlar nitelenir. Kur'an bu söylediklerime delalet eder. Sünnette de buna delalet vardır. Hz. Peygamber üç kişinin günahı yazılmaz. Uyanıncaya kadar uyuyan kimseden Erginlik çağına erinceye kadar çocuk ve iyileşinceye kadar deli buyurulmuştur. Yani üç kişinin günahı yazılmaz. Uyanıncaya kadar uyuyan kimseden, erginlik çağına erinceye dek çocuk ve iyileşinceye kadar deliden. Bunların yani yaptıkları ortaya koydukları eylemler günah veya sevap açısından bir değerlendirmeye alınamaz. Yani çocuğun ve delinin, değil mi? Oruç ve namaz konusundaki ayetlerde böyledir. Bu ibadetler akil ve baliğ olanlara farz kılınmıştır. Ergenlik çağına ulaşmayan, ergenlik çağına ulaşanlardan aklı yerinde olmayan ve ay hali gören kadınlara Ay hali süresince namaz ve oruç farz değildir. Halbuki buradaki ifade nasıldı? Umum ifade diyordu. Kütübe aleykümür sıyağım. Size kendini mümin olan tanımlayan herkese geçerliydi. Ama onlardan kime olduğunu biz akılından biliyoruz. Kime? Ehil olanlara. Yani erginlik şahına ermiş, akımali olmuş insanlara. Üçüncü grup zahiri am olduğu halde tamamiyle has murad edilen ayetler. Şimdi bu birinci grup neydi? Zahiri am olan hası da içine alan ayetler. İkinci grup neydi? Zahiri am olan hem umum hem husus ifade eden ayetler. Üçüncü grup ne? Zahiri am olduğu halde tamamıyla has murat edilen ayetler. Yüce Allah Alim Resulası 173. ayette şöyle buyurur. İnsanlar onlara, insanlar sizin için ordu topladılar. Onlardan korkun dediler. Bu onların imanını artırdı ve onlar da bize Allah yeter o ne güzel vekildir dediler ki buradaki e, ayetin başındaki insanlar lafzı, bütün insanlar toplandı da onları uyardı mı demek? Biliyoruz ki bütün insanlar toplanı toplanıp uyarmadı. Lafz an, ama mana has. Onları uyarabilecek durumda olan insanlar. Şafi der ki Hz. Peygamber'in yanındaki insanlar onlara karşı asker toplayan insanlardan başka olduklarına. Durumu kendilerine haber verenler de her iki gruptan ayrı olduklarına. Ve insanlar kelimesi de onların hepsini içine aldığına göre belirttiğim açıkça işaret vardır. Yani insan. İnsanların bir kısmı Müslümanlara karşı asker toplamış. Bir kısmı da böyle bir işe katılmamıştır. Hepsi katılmamıştır. Tüm insanların Müslümanlara karşı asker toplamadığı Yine bütün insanların bu durumu onlara haber vermediği ve kendilerine haber verilenlerin de bütün insanlardan ibaret olmadığı bilinen gerçektir. Yani 3 üç gruplar üçüne de insanlar diye hitap. Ama bunlardan yani bir grubu ordu toplayanlar, bir grubu kendilerine karşı ordu toplananlar, bir grubu da ordu toplandığını haber veren Bütün insanlar bunu yapmıyor yani. Fakat insanlar sözü 3 kişiyi ve insanları da ve 3 ile insanlar arasındaki şahısları da içine aldığına göre burada amın bir özelliğini söyledi. Amın özelliğine de çokluk olacak. Çokluk bildirecek. Bu da nedir? Arapçada çokluk cemi 3 ve daha fazlasıdır. Arapçada onlara insanlar haber verdi demek doğru. Ancak Müslümanlara insanlar size karşı asker topladı diyenler dört kişiydiler ve onlar da uyumdan Mekke'ye dönenleri kastediyorlardı. Burada da ayetin bağlamıyla ilgili bilgi verdi. Yani onların kaç kişi olduğu ayetten anlaşılmıyor ama İmam Şafi ayetin sebebin ile ilgili bilgi vererek dört kişi, üçten fazla olduğunu söylemiş oldu. Buna göre Müslümanlara karşı asker toplayanlar insanların çoğunu teşkil etmeyen bir topluluktan ibaretti. Asker toplayanlar kendilerine karşı asker toplananlardan ayrıdırlar. Durumu onlara haber verenler de her iki tarafın dışında olan kimselerdir. Memleketlerinde bulunan insanların çoğu ise asker toplayanların, kendilerine karşı asker toplayanların ve durumu gelip onlara haber verenlerin dışında kalan kimselerdir. Allah şöyle buyurmuştur 22. Haç Föresi'nin 73. ayeti. Ey insanlar! Size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Siz Allah'ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler bir sineği asla yaratamazlar e, sinek onlardan bir şey kapsa da onu kurtaramazlar isteyen de güçsüz istenen de güçsüz. Şimdi burada insanlar hitabı kime? Umum ifade. Bütün insanlara hitap ediyor. Ama bütün insanlar putan yapıyorlar. O bütün insanlara hitap bütün insanlara am. Ama e, kapsama alanı has, belli insanlara, puta tapan insanlara ve dolayısıyla bu ayet Mekke müşriklerine indiğine göre. Bu ayetteki insanlar sözü bütün insanları işine alacak ağam bir lafızdır. Arapçayı bilenlere göre de bu ağam lafızla insanların bir kısmının murad edildiği, bir kısmının murad edilmediği açıktır. Çünkü bu ayette Allah'tan başka bir tanrıya tapanlara hitap edilmektedir. Allah ise onların söylediklerinden münezzehtir. Onlar arasında Allah'ın yanında başka bir tanrıya tapmayanların da, Aklı yerinde olmayan ve ergenlik çağına gelmemiş olan müminler de var zaten. İşte Arap dilini bilenlere göre bu ayet de önceki ayet gibidir. Ancak önceki ayet bir kısım delaletleri ihtiva ettiği için ilim sahibi olmayanlara göre daha açıktır. Önceki ayet neydi? Alimran Suresi 173. ayet. Yani ilim sahibi olmayan insanlar da buradaki insanlar hitabından 3 grup olduğunu anlayabilirdi. Ama burada insanlar hitabından 2 grup olduğu anlaşılıyor. Bir inanmayan, tutatapın. ...lar ve onların yanında da tabi onların içerisinde puta tapanların içerisinde de sorumluluk sahibi olmayanlar var. Onlar da düşüyor. İşte Arap e, burayı okuduk. Şafii der ki Yüce Allah. Bakara suresi 199. ayette Sonra insanların akıp gittiği yerden siz akıp gidin. İnsanlar lafısı nasıl bir lafız? An bir lafız. Yani burada ne kastediliyor? Bütün insanlar bir yerden mi akıp gidiyor? Hayır. İnsanlar o ibadet esnasında, yani o ibadeti yapanlar o ibadet esnasında oradan geçiyorlar. Bu haçla ilgili bir ayet. Bir gerçektir ki insanların hepsi Hz. Peygamber zamanında Arafat'ta hazır değillerdi. Bu ayete muhatap olan Hz. Peygamber ve yanındakiler idi. Fakat da insanların akıp gittiği yerden siz de akıp gidin demek ve bununla insanların bir kısmını kastetmek doğrudur. Yani ağam bir lafız kullanıp bir haz kastetmek doğrudur. Bu ayet önceki üç ayet gibidir. Bunlar Araplara göre eşittirler. Ancak Arap dilini bilmeyenlere nispetle birinci ayet ikincisinden iki üçüncüsünden daha açıktır. Bu ayetler Araplara açıklık bakımından farklı değildir. Çünkü Araplara göre beyanın azı çoğundan daha yeterlidir. Dinleyen kimse konuşanın ne söylediğini anlamak ister. Ona göre anladığı en az mana yeterli olur. Ve bu Arapların bir üstünlük yönüne işaret etmeye çalışıyor. Yine Yüce Allah Bakara suresi 24. ayette ve Tahrim suresi 6. ayette ''O'nun yakıtı insanlar ve taştır.'' buyurmuştur. Kur'an cehennemin yakıtının insanların bir kısmından ibaret olduğunu göstermektedir. Yani cehennem alevlenmeleri ne zaman sönecek olsa insan atıp da alevlemiyorlar değil mi? Yani o insanlardan kim? Cehenneme gidenleri yak. Bütün insanları yani cehennemin kapısından geçerken gel bakayım sen buradan geçtin ateş sönecekti diye içine atmıyorlar. Onu kastetmiyor ayet. Kimi kastediyor? Cehennemin alevinde yanacak olan insanlardır. Ama hangi insanlar yanacak? Bütün insanlar mı yanacak? Hayır. Cehenneme hak edenler yanacak. Çünkü Allah... Enbiya suresi 21. Enbiya suresinin 101. ayetinde şu ki kendiler için bizden en güzel olan mutluluk takdir edilmiş olanlar ondan uzak olan kimselerdir buyurmuştur. Yani bu ayette açıkça gösteriyor ki bütün insanlar cehenneme gitmeyecek. Evet buraya kadar am has ilişkisinde ayetlerde manası am olan lafzı am olan fakat manası amın dışında manalara gelebilen hususları anlat. Am has ilişkisini hatırlayacak olursanız ağım has ilişkisi üç şekilde cereyan ediyor. Mutlak olarak ağımın kendisiyle umum kastedilen ağım nafızlar, kendisiyle husus kastedilen ağım nafızlar ve kendisiyle ne kastedildiği karineyle belli olan Rak bilinen mutlak ağam lafızlar. O hususa girmedi İmam Şafii burada. Kendisiyle umum kastedilen ağam lafızları verdi. Kendisiyle hem umum hem husus kastedilenleri verdi. Kendisiyle husus kastedilenleri verdi. Manası siyakı açıklayan ayetler. Kendisine önce gelen ayet. Yüce Allah 7. Arap Suresinin 163. ayetinde şöyle buyurmuştur. Onlara deniz kıyısındaki kasabanın durumunu sor. Cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri onlara balıklar sürüyle geliyordu. Başka günler gel biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece deniyorduk. Bu ayette Allah önce onlara deniz kıyısındaki kasabanın durumunu sormalarını emrettiğini bildirmiş. Sonra da cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı buyurmuştur. Bu gösteriyor ki Allah kasaba halkının durumunu sormalarını mur murad etmiştir Çünkü kasaba kendisi ne cumartesi ne de başka bir gün yasakları çiğner ve yoldan çıkar. Onlara deniz kıyısındaki kasabanın durumunu sor cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Kim çiğniyor? Hasabanın halkı. Ve sen daha da özelleştirdin Yahudiler çünkü cumartesi yasa kimin için geçerli? Yahudiler için. Heh, burada Allah yoluna çıkmaları sebebiyle denediği kasaba halkının yasakları çiğnediğini kastetmiştir. Şimdi burada e, onlara deniz kıyısındaki kasabanın durumunu sor, cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Önceki olmasa onlara deniz kıyısındaki kasabanın durumunu sor ifadesi olmasa, cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı ile ne kastediyor? Kim çiğniyorlardı? Genel anlayacağız. Umur anlayacağız. Yani bütün insanlar cumartesi yasaklarını çiğniyordu gibi anlayacağız. Sonra onu aklımızda tahsis edeceğiz. Cumartesi yasağı kime var? Yahudilere var. Demek ki Yahudilere soruyor ama burada önceki olmasa biz bütün Yahudilere sor biçiminde anlayacağız bu ayeti. Ama önceki ne diyor? Deniz kıyısındaki kasabada yaşayan Yahudilere ne yaptı? Tahsis etti. Yani şeyi belirledi. Am ifadeyi sınırlandırdı. Önceki olmasa bu ayeti böyle anlayamayız. Şimdi mesela hadiste yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi budur. Hadiste en büyük sorun nedir? Hadisin siyakını ve sibakını ravinin duymamış olmasıdır. En büyük sorunlardan bir. Ravi hadisin bir kısmını duymuştur. Ve o duyduğu kısmı rivayet etmiştir. Ve onun üzerine de fakir veya sonraki alimler hüküm bina etmek durumunda kalmışlardır. Ama hadisin tamamı e, öğrenildiği zaman farklı bir manaya gelmesine rağmen bir kısmını duyan ravinin naklettiği ile onun farklı bir manaya yol landığı biçiminde görmekteyiz. Mesela Ebu Hureyre'den gelen... ...üç şeyde uğursuzluk vardır. Atnalı, kadın ve... ...bir şey daha diyor. Hadisi. Ebu Hureyre... ...hadisin devamını dinlememiş. Ve başını da dinlememiş. Sadece ortada bir kısmına mutlalıyor olmuş ve bunu da anlatıyor... ...insanlara ve bununla hala fetva veren hocalarımız vardır. Vaaz eden hocalar vardır. Hadisin tamamı nedir? Hazreti Ayşe'den nakledilir. Resulullah insanlara sohbet ederken şöyle buyurdu. Cahiliye döneminde üç şeyde uğursuzluk vardır diye inanılıyordu. Kadın da at da bilmem ne de. Fakat İslam'da uğursuzluk yoktur. Hadisin tamamı bu. Şimdi hadisin başını sonunu çıkarırsanız ne oldu? İslam'da uğursuzluk oldu mu? Üç şeyde de uğursuzluk oldu mu? O üç şeyden biri de kadın oldu mu? Onun, onun üzerine koca bir fıkıh külliyatı bina. Hadisin eksik. Ayet için de aynısı geçerli. Onun için derler ki bir ayet okuduğunuz zaman siyakına sibakına bak. Kur'an-ı Kerim'in en temel özelliği odur. Kendi kendisini açık. Öncesinde sonrasında gelmeyebilir başka yerde gelir. Açıklar. Onun için Kur'an'ı okurken tek bir ayet okudum bu vardır demek. Kur'an kendisini ne diyor? Müsennen diyor. kili olarak ifade ediyor. Her hususla ilgili en az birbiriyle irtibatlı iki ayet var demektir. Bunu bir ayet okuduğunuz zaman ötekisini bulamıyorsanız Orada bir problem var demektir anlayışınızda, ayette değil. Yani siz yanlış anlıyorsunuz. Yani. Ötekisini bulmanız lazım. Şimdi cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı buyurmuştur. Bu gösteriyor ki Allah kasaba halkının durumunu sormalarını murat etmiştir. Çünkü kasaba kendisi ne cumartesi ne de başka gün yasakları çiğner ne de yoldan çıkar. Burada Allah yoldan çıkmaları sebebiyle denediği kasaba halkının yasakları çiğnediklerini kastetmiştir. Allah şöyle buyurmuştur 21. Enbiya Suresinin 11-12. ayette. Biz nice zalim olan kasabaları kırıp geçirdi. Kasabalar zalim olan kasabaları kırmış geçti Kasabayı niye kırsın geçirsin? Kasaba zulmeder. Etmez. Kasabada yaşayan insanlar değil mi? Ve onlardan sonra başka milletler var ettik. Bu başka milletler ifadesi Önceki kısmı anlamamıza yardımcı olur. Değil mi? Kasabada yaşayan milletleri kırdık geçirdik. Onlar bizim azabımızı hissetince oradan kaçıyorlardı. Bu ayette önceki ayet gibidir. Allah nice kasabaları kırıp geçirdiğini zikretmiştir. Ancak zalim olan kaydını getirince dinleyenler için zalim olanın kasabaların zulmetmeyen evleri değil zulmet e, halkı olduğu anlaşılmıştır. Kasabadaki evler zalim olmaz. O evlerde yaşayan insanlar zalim olur. Allah o kasabalardan sonra var edilen milletleri onları helak sırasında ilahi azabı hissetmelerini zikredince de kesinlikle kavranılmıştır ki azabı ancak onu bilen insanoğulları hisseder. Kasabada hissetmede rülmetmede olmaz. Şimdi bu iki ayetle neyi vermeye çalıştı bize? Ayetler arasındaki bağlantıya dikkat etmek zorundayız. Ayetleri de dikkatli okumak zorundayız. Biz, bizim okuyuşumuz Kur'an okuyuşumuz genelde rast gelidir. Zaten bir öğrenmek amacıyla okuma yapmıyoruz. Kur'an kursu hocaları daha iyi bilir. Kadınlar yüzünden daha iyi okusun diye öğretiyorsunuz değil mi? Anlasın diye öğretmiyorsunuz. Öğretirken de yani bu ayette Allah şöyle demiş deyip de bir mesaj vermek gibi bir endişeniz de olmuyor. O ayeti en güzel nasıl telaffuz eder? Mahreci nasıl çıkarır? Değil mi? Derdi budur. Şimdi bunları bağlamaz bu. Bunların Kur'an okuma mantığı farklıdır. Tabii bunlar de, dediğim Kur'an kurs hocalarının Bunların derdi olmasa burada olmazlardı. Biz anlayalım diye geliyorlar. Lafsız zahirini değil, batınını gösteren ayet. Yüce Allah Yusuf'un kardeşlerinin babalarına söyledikleri sözü naklederken şöyle buyurmuştur. Siz dönün ve babanıza deyin ki ey babamız oğlun hırsızlık etmiş biz bildiğimizden başka bir şey görmedik gizli şeyi bilmeyiz bulunduğumuz kasabaya ve birlikte olduğumuz kervana sor biz gerçekten Doğru söylüyoruz. Gene aynı şey. Kasabaya kasaba konuşamaz. Kervan da konuşamaz. Bu ayette önceki ayetler gibidir. Arapçayı bilenler, Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin babalarına, durumu kasaba halkına ve kervanda bulunan öteki insanlara sor dediklerinde ihtilaf etmezler. Çünkü kasaba ve kervan onların doğru söylediklerine haber vermez. Ya şimdi bu A Arapça olduğu için böyle değil. Şimdi de gidin sınıfa sorun desem. Ne anlarsınız? Sınıfın duvarına gidip hoca size soruyor mu diyeceksiniz. Sınıftaki talebe mi diyeceksiniz? Bu Arapçanın marifeti değil. Bu dilin marifeti. Dilde bu var mıdır? Vardır. Dilde bu vardır. Am olarak inen ve onunla has murat edildiğinin sünnetin gösterdiği ayetler. Yüce Allah Nisa suresi 11. ayette şöyle buyurmuştur. Bu miras ayetidir Nisa 11-12 böyle bilin. Miras ayeti hangisi diye sorduğumda ne diyeceksiniz? Nisa 11 Nisa 12. Ölenin çocuğu varsa terekesinin altıda biri ananındır. Çocuğu yoksa ve ona ana ve babası mirasçı olursa üçte bir ananındır. Kardeşleri varsa altıda bir ananındır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur Nisa suresi 12. ayette. Karılarınızın çocukları yoksa terekesinin yarısı sizindir. Çocukları varsa terekenin dörtte biri sizindir. Bunlar onların ettikleri vasiyet ve borçtan sonradır. Vasiyet ve borç ifadesini dikkat Et. Çocuğunuz yoksa Terekenin dörtte biri karılarınızındır. Çocuğunuz varsa terekenizin sekizde biri onlarındır. Bunlar da ettiğiniz vasiyet veya borçtan sonradır. Miras bırakan bir erkek veya kadının anası ve babası yoksa, ana bir erkek veya kız kardeşi varsa bunlardan her birine altıda bir hisse düşer. Onlar birden fazla iseler üçte biri eşit olarak paylaşırlar. Yine bunlar da mirasçılara zarar vermeyecek şekilde edilen vasiyet ve borçtan sonradır. Bu hükümleri Allah size tavsiye etmiştir. Allah ilim ve hilim sahibidir. Şimdi ağam olarak ve inen onunla has murat edildiğini sünnetin gösterdiği ayetler. Sünnetin ayetlerde umum. Herkese şamil değil mi bu? Siz dedi mi? kimi kastediyor burada aslında? Ölen adam yapabilir mi bunu? Ölen adam yapmaz. Geride kalanlar yapacak. Bu ayetlerde Allah ana baba ve eşlerin durumlarına göre mirastaki hisselerini belirtmiştir. Ölenin anası babası ve eşi kadın ölmüşse kocası koca ölmüşse karısı. Ayetlerin ifade tarzları umumidir. Her ölene kapsıyor değil mi? Sizden her ölene. Hazreti Peygamber'in sünneti de bununla ana-baba ve eşlerin bir kısmı murad edildiğini, bir kısmının ise bu hükümlerden yararlanamayacağını göstermiştir. Yani ana ve babayla çocukların, karıyla kocanın aynı dinden olması gerekmektedir. Miras bırakanı kasten öldüren kimse ve köle mirasçı olamaz. Bunları biz nereden öğrendik? Hadisten öğrendik. Yani la yerü sül değil mi? Katil mirasçı olamaz. Halbuki ölenin akrabası ise, anası babası çocuğu ise mirastan payı var. Ölenin var mı? mirastan payı. Her ölenin mirastan payı var mı bu ayetlerde? Var. Ama mirastan pay alacak kişi kendisine miras bırakacağı öldürürse var mı? Yok. Nereden öğrendik bunu? Hadisten öğrendik. Ayette yok yani Ayette yok. Katilin mirasçı olamadığını anladık. Bir başka hadiste de ne diyor? La vasiyet lil varis değil mi? Varise vasiyet yoktur. Da, da da ne dedi? Vasiyetinden ve borçlarından sonra. Bu vasiyetin içerisinde birinci derecede vas, kendisine mirastan pay düşen insanların olmadığını yine sünnetten anlıyoruz değil mi? Yani onlara vasiyette bulunamaz. Yani yani birinci derecede de mirastan pay sahiplerine birinci derecede değil yani. Ana, yoksa ayette ne diyor Bakara suresi 170'lik küsurlu ayetlerde. Ana babaya sizden geriye bir hayır bırakacak olan ana babaya de bulunsun diyor ayette. Yani hadiste de ne diyor var ise vasiyet yoktur. Kimileri diyorlar ki bu hadis bu ayeti nesretti. Onun delili ama oradaki vasiyet hayır bırakacaksa ifadesi, vasiyet acaba tavsiye midir? Yani onların bakımını birine vasiyet etmesi midir? Falan gibi farklı yorumlara gitmeye müsait. Allah edilen vasiyet veya borçtan sonra Nisa 12. ayetteki ifade böyle buyurmuştur. Hazreti Peygamber de vasiyetin terekenin üçte biriyle sınırlı olduğunu, bu nispeti geçemeyeceğini, terekenin üçte ikisinin mirasçılara kalacağını açıklamıştır. Hadis öyle geçiyor değil mi? Üçte birinden fazlasını vasiyet et, etme etmediyor. Yine o borcun vasiyetlerine ve mirastan önce verileceğini bildirmiştir. Ay de öyle geçiyor zaten. Yine alacaklar tamamıyla alacaklarını almadıkça vasiyet ve miras söz konusu olamaz. Bu da ayetten de anlıyoruz, sünnetten de anlıyoruz. Yani ayette bu adamın malındaki şeyi borcunu ve vasiyetini yerine getirdikten sonra mirasçılara pay etme gerektiği anlaşılıyor. Dolayısıyla alacakları almadan mirasçılara sıra gelir mi? Gelmez. Sünnetin delaleti ve insanların icmağı bulunmasaydı miras ancak vasiyet veya borçtan sonra yer alırdı. Vasiyet borçtan önce yerine getirilirdi ve vasiyet ve borç eşit derecede olurdu. Çünkü çünkü mirasçılar bir alacak grubu, alacaklarda bir alacak grubu olurdu. Dolayısıyla alacaklar hakkında siz ayrım yapma hakkınız olmazdı. Herkes alacaklı. O zaman herkese eşit dağıtırdın. Dolayısıyla mirasçılara da paydan verirdin, borçlulara da adamın payından ne düşerse onu verirdin ve adaleti sağlayamazdın bu zaman. Çünkü burada önemli olan adamın borcunun yerine getirilmesi, ölmüş bir adam kendi borcunu ödeyemeyeceğine göre. O alacaklı o alacağını nereden alacak? O adamdan bizzat kendisinden alamıyor. Mirasçılarından da alamaz. Malı dağıtılmadan önce malından almak zor. Maldan alacak. Ama neyle? Borcunu ispatlama kaydıyla. Adam alacağını alacak. Geriye kalan ancak miras olur. Yani bir adam öldüğü zaman geriye bıraktığı bütün mal miras mıdır? Değildir. Olmadığını bu ayetten anlıyoruz değil mi? Ne var bu mirası olmadan önce? Alacakların alacağı. Ve adam vasiyette bulunmuşsa. Şuna şu kadar verin buna bu kadar verin demişse. Ki bu da bütün malının üçte birini geçemez. Üçte birine kadar olan kısmı. Onu da verdikten sonra geriye kalan mirasçıların hakkı oluyor. Yani üç ortak yok adam öldükten sonra. Veya vasiyette bulunmadığını düşünün. İ iki ortak yok. Önce alacaklar, kendi alacaklarını tahsil edecekler. Kalanı mirasçılara dağıtacaksınız. Yani ikiye bölüp de bu adam öldü. Mirası da diyelim ki atıyorum 10 milyar. Beş tane mirasçısı var. Beş tane de bir tane de e, alacaklısı var. Beş milyar. O zaman e, adamın diyelim ki yedi milyar alacağı var. Bu adam öldü mü? Öldü. Sen de alacaklısın. Biz de alacaklıyız. Gel yarı yarıya paylaş ...deseler alacaklının 7 milyar alacağı ödenir mi? Ödenmez. Çünkü biz 5 kişiyiz birer milyarız. Sen 5 milyarda sana kaldı. Kusura bakma eksik kaldı denir. Ama bunu deme hakkı var mı? Yok. Önce alacaklar alacak. Bunu nereden anlıyoruz? Hem ayetten hem sünnetten. Allah şöyle buyurmuştur. Maide suresi 6. ayette. Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesedin ve topuklara kadar ayaklarınızı da Yıkayın mı? Mesedin mi? Abdest sayesinde değil mi? Ya yühellezine amenu izaz kumtum ila salat Fatihasini ucuheküm ve idiyeküm ilal merafiki ve msehubiruşuküm ve ilal Bu ayette Allah yüz eller gibi ayaklarında yıkanmasını kastetmiştir. Ama söylememiş, kastetmiştir diyor bu Şafii'nin çıkarıyor. Fakat ayetin zahirine göre ayaklar yüz gibi yıkanmadıkça ya da baş gibi mesedilmedikçe abdest yeterli olmaz. Bu ayette bazı kimselerin ayakları yıkaması veya mesedmesi, bazılarında böyle yapamayacakları murat edilmiş olabilir. Ne dedi bu ayette? Bütün abdest namaza kalkmak için isteyenler, iradesini ortaya koyanlar herkes abdest alsın. Abdest alırken nasıl yapacak? Herkes elini yıkasın. Herkes yüzünü yıkasın. Herkes başını meshetsin. Herkes ayağını yıkasın mı meshetsin mi? Diyor ki işte burada yıkasın mı meshetsin mi kısmı kapalı bırakıldığına göre bir kısmının meshetmesine bir kısmının yıkamasına yönelik şey yapılmış olabilir. Evet. Bu ayette Allah yüz... buraya burada yok. Hazreti Peygamber mesdilerine meshedi. Hani bir kısmı yıkasın bir kısmı meshetsin kastetmiş olabilir. Kim meshedecek? Diyor ki mesdi olanlar meshedecek Mes varsa meshedinizi bile işaret ediyor diyor. Çok zorlama bir yorum gibi durdu. Hazreti Peygamber meslerine mesedip, abdestli olarak mesheden kimselere de böyle yapmalarını emredince sünnet göstermiştir ki ayakların yıkanması veya meshedilmesi de herkes değil bazı kimseler kastedilmiştir. Anladınız mı burayı? Şimdi ayet "vemsahu bi rukum ve erculakum" kısmı erculakum okursanız yıkayın demektir. Erculi olsanız meshedin demektir. Ve yıkama mı mesh mi kast edildiğinde kapalılık vardır. Ne vardır burada? Müşkillik var. Ne kast edildiğini düşünerek çözersiniz. İmam Şafi diyor ki ayaklarında herhangi bir şey olmayanlar yıkasın. Ayağına mesh gibi üzerine mesh edilebilen şeyler giyenlerin yıkamasına gerek yok. Mesh mesajını veriyor de bunu anlıyoruz diyor. Resulullah ayağında mest varken mesh etmiş ayağını ayağında mest yokken yıkamış. Dolayısıyla bu ayette iki manaya da hakiki olarak yorumlanabilir diyor. Gerçekten ilginç. buradan Yüce Allah Maide suresi 38. ayette hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının yaptıklarını Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin buyurmuştur. Hazreti Peygamber de ağaçtaki meyvelerde ve hurma göbeğinde el kesme yoktur demiş ve dörtte bir dinar ve daha fazlasını çalmayan kimsenin elinin kesilemeyeceğini bildirmiştir. Nur suresi ikinci ayette Allah zina eden erkek ve zina eden kadından her birine yüz sepa vurun demiştir. Nisa suresi 25. ayette cariyeler hakkında onlar evlendikten sonra fuhuş yaparlarsa hür kadınlara verilen cezanın yarısıyla cezalandırılırlar buyurmuştur. Burada Kur'an delalet etmektedir ki yüz sepa vurularak cezalandırılacak olanlarla cariyeler değil hürler kastedilmiştir. Yani zina eden erkek ve zina eden kadından her birine yüz sepa vurun dedi mi? Ayet ağam Cariyelerde bunun içinde mi? İçinde değil mi? Cariyede. Ama 25. ayette ne diyor? Cariyelere hür kadının yarısını vurun. O halde 24. Şey Nisa Nur Suresi 2. ayetteki hüküm nereye gitti? Hür kadınlara mahsus kaldı. Zina eden hür kadınlara zina eden hür erkeklere ama ca cariyeler zina ederseler nul, o Nisa 25. ayette onlara yarış. Burada Kur'an delalet etmektedir ki yüz sopa vurularak cezalandırılacak olanlarla cariyeler değil hürler kastedilmiştir. Hazreti Peygamber de zina edenlerden evlileri dövmeyip rejim edince sünnet göstermiştir ki zina edenlerden yüz sopa vurularak cezalandırılması gereken hür bekarlardır. Yine sünnet göstermiştir ki hırs altında olan ve değeri hırz yani koruma demek. Dörtte bir dinara ulaşan bir malı çalan kimsenin eli kesilir. Hırsızlık ve zina Dinayla suçlanan diğer kimselerin durumları böyle değildir. Yani dörtte bir dinardan daha az çalan bir adamın eli kesilmez olduğunu nereden öğreniyoruz? Sünnet ne yapmış bu ayetteki her hırsızlık yapanın elinin kesilmesini emrediyor mu bu ayet? <gülüyor> Kadın erkek hırsızın elini kesin dedi mi? Kimin elini keseceğiz? Hırsızlık dediğimiz fiili yapan herkesin elini keseceğiz. Ama hadis ne diyor? Dörtte bir dinardan fazlasında el kesme yok. O zaman bu ayeti nasıl anlamamız lazım? Dörtte bir dinardan daha fazla çalan her hırsızın elini kes. Dörtte bir dinardan az çalarsa el kesme yok. Hadis ne yaptı ayeti? Tahsis etti, sınırlandırdı. Zina eden erkek, zina eden her kadına, erkeğe yüz sopa vurun dedi. Her zinadene vurmak var mı? Bunun içerisinde evlisi var mı? Bekarı var mı? Kölesi var mı? Var. Ama Nisa suresi 25. ayeti okuduğumuz zaman kölelerin bunun içinde olmadığını görüyor O zaman ayeti nasıl okuyacağız? Zina eden hür kadın ve erkeğe yüz sopa vurun. Kölelere çünkü yarısını vuracağız. Ya, Hazreti Peygamber evleri recim ettiği için bu ayette zina eden hür bekarlara yüz sopa vurun demek istiyor diyor. Ama Hazreti Peygamber'in evleri recim etmesi hadisesi sahih değil. Tamam mı? Ayetin ifade yani sahih değil derken etmişse bu ayetten önce mi etti sonra mı etti onu bilmemiz lazım. Niye bu ayet recim, Resulullah recim etti ve bu ayet sonra indiyse o recimi ne, ne yaptı? Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz sopa vurun dedi. Resulullah'ın uygulamasını ne yaptı? Neshetti, kaldırdı. Artık rejim etme olmaz demek. Ve yok da zaten ve rejim için İslam alimlerinin getirdiği şartlara bakın. Zina suçunu, evlinin zinasının suçu için getirdiği şartlara bakın. Uygulamak mümkün değildir. Ama rejim için ceza, şey rejim diyorum, zina için cezayı Nur suresinin 5. 3. 5. ayetinde söylüyor. Zina eden bir kadın ancak zinakar veya müşrik evlenir. Zina eden bir erkekle ancak zinakar veya müşrik evlenir. Yani öldürülen birinin evlenemeyeceğine göre. Bu ayette evlilere sınırlandırmak, Doğru bir yaklaşım olmaz. Allah şöyle buyurmuştur. Enfal suresinin 8. Enfal suresinin 41. ayeti. Biliniz ki ganimet olarak elde ettiğiniz şeylerin beşte biri Allah'ın, peygamberin ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yolda kalmış kimselerin hakkıdır. Şimdi peygamberin ve yakınlarının dediği Haşimoğullarına... Şey var mı? Hazreti Peygamber yakınlarının payını Haşimoğulları ile verince sünnet göstermiştir ki Allah'ın ganimetinin beşte birinden hisse ayırdı. kimseler peygamberin yakınları olan Haşimoğulları ile Muttalipoğulları'dır. Diğerleri değildir. Yani yakınlarının dedi, Kur'an hepsi peygamberin akrabasıdır ama hepsine vermedi. Kime verdi? Birinci derecede yani dedesinin ve dedesinin babasının akrabalarına vermiş oldu. yakınları dediği bu. Kureşlerin hepsi Hazreti Peygamber'in yakınıdır. Abdüşems oğulları da yakınlık bakımından Muttalib oğullarına denktir. Hepsi aynı ana babanın çocuklardır. Gerçi Muttalib oğullarının bazı soy itibariileri diğerlerine değil. Haşimoğulları özel bir yakınlığa sahiptir. Soy itibariyle Muttalib oğullarından ayrılan kimselere, kendisi gibi onlardan soyca Haşimoğulları ile birleşmeyenlere de pay verilmemiştir. Bu da gösteriyor ki söz konusu Onlara Haşim ve Muttalip oğullarına bir özellikten dolayı verilmiştir. Soy kütüğü bakımından Hazreti Peygamber'in yakını olan diğer kimselere bu paydan verilmemiştir. Onlar muhtalib ve Haşim oğulları bundan önce ve sonra neyse uğraşı anlamadım. Hazreti Peygamber'e birlikte yardım etmişlerdir. Yüce Allah da ayette onların Hazreti Peygamber'in yakınlarının hepsini murad etmemiştir. Muhakkaktır ki Haşim oğulları da Kureyş kabilesine mensup. Fakat onlardan hiçbirisine mensup olduğu soy dolaşıyla Ganimetin beşte birinden herhangi bir hisse verilmemiş. Nefel oğulları da analara ayrı olmasına rağmen soy kütüğü tüyü bakımından onlara denktirler peygamberin dayısı değil mi? Ama mirastan pay vermemiş. Allah biliniz ki ganimet olarak elde ettiğiniz şeylerin beşte birini Allah'ın ve peygamberindir. Enfal Suresi 41. ayette. Hazreti peygamber ise selebi, selep neymiş? Savaş sırasında düşmanın üzerinden alınan şey. Düşmanı kendisine saldırırken öldüren kimseye vermiştir. Yani kim düşmanını öldürürse onun üzerindeki onundur. Sel Buna göre peygamberi sünneti göstermiştir ki Allah'ın kitabında beşe bölünen ganimet selebin dışındakilerdir. Yani düşmanı öldürdükten sonra üzerindekini alan Ganimete katmaz onu. Çünkü selep de saldırı halinde öldürülen düşmandan alınan ganimettir. Kaçarken düşmandan alınan mallarda selep sayılmaz. Ganimet olup sünnete göre öteki ganimetlerle birlikte beşe bölünür. Sünneti delil olarak alma söz konusu olmasaydı ve hükmümüz zahire göre olsaydı hırsızlık denilebilecek olan bir fiili işleyen herkesin elini keserdik. Doğru mu? Hür ve evli bile olsa zinaden herkese yüz sopa vururduk ve Hazreti Peygamberle Arabalarında akrabalık bağı olan herkese ganimetten sonra bu Araplardan birçok cümrelere kadar uzar giderdi. Çünkü Hazreti Peygamberin onun Onlarla da kan bağı vardır. Biz saldırı halinde olmayan düşmandan alınan selebin de beşte birini alırdık. Çünkü o da diğer ganimetler gibi bir ganimettir.